Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. kitab Cizye ve muvadea Ma Ehl-i Zinne Vel Harp Züllilerle Cizye, Harbilerle mütarike Akdi Babı Bir Harbilerle mütarike ve Cizye Babı Ve Yüce Allah'ın şu kavli Kendilerine Kitap verilenlerden ne Allah'a Ne ahiret gününe inanmayan Allah'ın ve Resul'ün haram ettiği şeyleri haram tanımayan, hak dinliği din olarak kabul etmeyen kimselerle zelil ve hakir kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar muharebe edin. Tevbe suresi 29. ayet. Buhari Sagirun zeliller demektir. Meskenet miskinin maslarıdır. Eskeminin falanın yani ondan daha muhtaç denilir dedi de Hareket aldığı manasına olan sükûne gitmedi ve Yahudilerden, Nasranilerden, Mecusilerden ve Arap olmayanlardan cizye alınması hakkında gelen rivayet. Sufyan İbni Uyeyne, Abdullah İbni Ebi Necih'ten söyledi ki o şöyle demiştir. Ben mücahide Şam ahadisinin hali nedir? Onlar üzerinde fet başına dert diner, cizye var. Yemen o hadisi üzerinde ise bir dinar cizye var dedim. Mücahit bu zenginlik cihetinden böyle yapıldı denildi. Ben Amr ibn Nidar'dan işittim. Şöyle dedi. Ben Cabir ibn Zeyd ve Amr ibn Evsim beraberinde oturuyordum. Bu ikisi de Becale Mus'ab ibn Zubeyr'in Basra ahaliyi ve hat yaptığı yıl olan 70. hicret senesinde zemzem merdivenlerinin yanında tahdis edip şöyle demiştir. Ben El Ahnef İbni Kaysın amcası olup Basra valisi bulunan Cez İbni Muaviye'nin katibiydim. Bize ölümünden bir sene evvel Ömer İbni Hattab, Hattab mektubu geldi. Bu mektupta meclislerden kendi adetleri ve kendi nikahları ve aralarında zevciyet bulunan her mahrem sahibi yani İslam'a göre nikah geçmesi hasımlık sahibi kar koca arasını ayırınız diye yazılmıştır. Ravi dedi ki, bunlar başlangıçtan mecusilerden cizye almazdı. Nihayet Abdullah İbn Al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bahreyn'in Hacer şehri mecusilerinden cizye aldığına şahid etti. Bunun üzerine Umar da mecusu cizye almaya başladı. El şöyle demiştir: Bana Uluat ibn Zubayr el Misver ibn Mahramadan etti ki ona da Amr ibn Luay oğullarının yeminli dostu olan Bedir harbinde hazır bulunan Amr ibn Af el ensari radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp etmeksizin barış antlaşması yapmış ve Bahri'nin ahadisi üzerine El-Ala İbn-i Hadrami'yi emir tayin etmişti. Taşil olan cizye mallarını getirmek üzere Resulullah arkadan Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'ı Bahri'ne gönderdi. Ebu Ubeyde cizye mallarını alıp Bahri'inden Medine'ye geldiğinde Ensar onun geldiğini işitince ki bu haberin yayılması sahabelerin peygamberin beraberinde sabah namazı kıldıkları zamana tesadüf etmişti. Peygamberin onlara sabah namazını kıldırıp ayrılması ile beraber hemen sahabeler Ebu Ubeyde'ye karşı çıktılar. Resulullah sahabeleri bu halde görünce gülültedi ve onlara Ebu Ubeyde'nin birçok malla geldiğini işitmiş olduğunuzu sanıyorum buyurdu. Onlar da evet ya Resulullah diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah seviniriz. Sizi sevindirecek nimetleri bundan böyle her zaman ümit ediniz. Allah'a yemin ederim ki bundan sonra size fakirlik ve ihtiyaç geleceğinden korkmam. Fakat sizin üzerinizde korkmakta olduğum şey sizden önce gelip geçen ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin de önünüze de yayılmasını onların birbirlerini bu nimetlerle haset ettikleri ve en nefis olanı elde etme yarışına giriştikleri gibi sizin de birbirlerinizle nefsaniyet yarışına girişmeniz ve bu yarışmanın onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesidir buyurdu. Bize Said bin Ubeydullah Es-Sakafî'nin tahsis edip şöyle dedi. Bize Bekir ibn Abdullah El-Muzani ile Ziyad İbni Cübeyir tahsis etti ki Cübeyir ibn Hayya şöyle demiştir. Ömer ibn Hattab halifeliğinin ikinci yılında müşriklerle harp etmeleri için İran'ın büyük şehirleri üzerine ordular gönderdi. Yapılan savaşlar üzerine Hürnüzan Müslüman oldu. Ömer de onu yakınları arasına alarak şöyle istişarede bulundu. Ey Hürmüzan, şimdi ben seninle İran fetihlerini tamamlamak için şu Fars, İsfahan, Azerbaycan hakkında istişare ediyorum. Bunlardan önce hangisinin fethine başlamalıdır diye sordu. Hürmüzan cevap vererek, ey emir müminin, bu toprakların buralarda bulunan Müslüman düşmanı halkın benzeri İki kanadı, iki ayağı ve bir başı bulunan bir kuşun benzeri gibidir. Bu kuşun kanatlarından birini kırılırsa o ölmez. Bir kanadı ve bir başı ile ayağı üstünde durur. Öbür kanadı kırılmış olsa bir başı ve iki ayağı ile yaşar durur. Ama kuşun başı ezilirse ayakları ve kanatları da başı da kırılır, ezilir, gider. Şimdi işte baş kisradır kanadın biri Kayser'dir, öbürsü Fars'tır. Ya Emre'l-Mü'minin, ya Emre'l-Mü'minin şimdi siz Müslümanlara emrettiniz de o topraktan kisra üzerine emlediniz de o topraktan kisra üzerine hareket etsinler dedi. Bu İran halk tarihinin son derece özetlenmiş birinci safhasıdır. Bekir İbni Abdullah El-Nüzemi Ziyad İbni Cübeyl ile beraber söylediler ki, ravi Cübeyir İbni Hayye İran vakalarının ikinci safhasını rivayet ederek şöyle demiştir. Kadisiye Fethi'nden sonra bir gün bizi Umer gaza için çağırdı. Üzerimize de Numan İbn Makadir'in kumanda yaptığı o Kadisiye Fethi'nden yeni gelmişti. Bu yeni ordu için İbn Ümer sahabilerinden pek çok kimseler vardı. Biz Medine'den hareket eden ederken Ömer Ebu Musa Eşari'ye Basra kuvvetleriyle Hüzeyfe'ye de Kurfe kuvvetleriyle hareket etmelerini Nihalent'de birleşmelerini yazdı. İbni Ebi Şeybe rivayetinde Biz de Medine'den hareket edip düşman diyarında nihavende varıp birleştik. Kisra'nın kumandanı bizi Fars, Kirman ve diğerlerinden 40 bin kişilik bir kuvvetle karşıladı. Bu komandan tarafından gelen bir tercüman bize, bazı şeyler soracağım, İçinizden bir kişi bana cevap versin dedi. Sahabelerin hakim ve hatiplerinden Mureybni Şube, Ne istersen sor dedi, bunun üzerine o tercüman, Sizler nesiniz dedi, Mureybni Şube cevap verdi. Biz Arap ırkından bir takım kimseleriz. Biz vaktiyle azgın bir şekavet, zorlu bir bela içinde yaşar, açlıktan vurma çekirdeği ve deri parçası sonra deve yüzünden ve kıldan elbise giyer, ağaçları ve taşlara tapardı. Kulata, biz böyle bir vahşet ve cehalet içindeyken, göklerin ve yerin Rabbi, şanı, ali, azametli, mütecelli olan Allah, bize kendi aramızdan bir peygamber gönderdi. Biz onun babasının aramızdaki şerefini, doğru sözlerini biliriz. Şimdi Rabbimizin elçi gönderdiği bu aziz peygamberimiz bize siz yalnız bir Allah'a ibadet edinceye kadar yahut cizye verinceye kadar sizinle harp etmemizi emretti. Ve peygamberimiz Rabbimizin elçiliğinden olmak üzere bize şunu haber verdi. Bizler cihat uğrunda öldürülen, asla benzeri görünmemiş nimetlerle doktoru olan cennete gideriz şeyt olmayıp da hayatta kalanlar da sizleri esir alıp boyunlarınıza malik olurlar. Nuray İbn Şube bu ateşli hitabesini zeval vakti bitirmişti ve halktan başka çıkar yol olmadığını anlamıştı. Komandanımız Numan İbn Mukarriz de harbe başlama mukarrizine harbe başlamasını emretti. Bunun üzerine Numan Nuray'a Allah seni Resullah'la beraber bu vak'a gibi birçok muharebede bulundurdu. Hatırlarsın ki Resulullah gündüzün ilk saatlerinde harbe başlamazsa zavardan sonra tehir ederdi. Şimdi sabr ve teemni ile size pişmanlık teemni size pişmanlık vermez. Ve sizi düşman gözünde küçük düşürmez. Ben Resulullah'ın beraberinde kıtalda hazır bulundum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün ilk saatlerinde harp etmezse zavardan sonra rüzgarlar esip namazlar kılıncaya kadar beklerdi dedi ve müsait zamanda hücum emrini verdi ikinci cevap devlet başkanlığı bir memleketin meliki ile harbi ve eza'yı terk etmek üzere barış anlaşması yaptığında bu anlaşma o memleket halkı için geçerli olur mu Ebu Humeyd es radıyallahu anh şöyle demiştir biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde tebüke kaza etmiştik bu sefer esnasında eylemeli ki bu ne? Yahut da Yuhanna İbni Rube peygamberin huzuruna geldi. Sulh olduğu cizye vermeyi kabul etti. Peygambere dürdür adlı beyaz bir katır hediye etti ve kendisine de bir Yemen dürdü giydirdi. Peygamber de ona sahil boyundaki köyler hakkında bir emanname yazdı. Üçüncü bab Resullah'ın ahdine ve emanına girin. Zimmet ehliyle ilgili vasiyeti babı. Zimmet ahden ibarettir. Öz ise hısımlıktır. Bize Ebu Cemre tahsis etti şöyle dedi. Ben Cüreyi İbn Kudame et-Teymin'den işittim. Şöyle dedi. Ben Ömer İbn Hattab radıyallahu anh'dan işittim. Ona Ey bilgilerin emiri, bize vasiyet eyle dedik. Ömer, sizlere Allah'ın zimmetini yerine getirmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu Peygamberimizin zimmeti iyalimizin rızkıdır dedi ve zimnilerden alınmakta olan cizye ve haracı kastetti. Gördüğünüz bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Bahreyn toprağından ayrılıp verdiği ve yine Bahreyn malından ve cizye'den vaad eylediği şeyler ile kafir mallarından habersiz alınan feyri kimlere taksim edileceği babı. Ben Enes Allah anh'tan işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn toprağından yani oranın cizyene aracından kesip ayrılmak yoluyla her birinin hissesini tayin edip kendi isimlerine yazmak için Ensar'ı çağırdı. Ensar bize Allah'ın verdiği şeyin benzerini kureyşten olan muhacir kardeşlerimize de ayırıp verir diye kadar vallahi olmaz yani kabul etmeyiz dediler. Bunun üzerine peygamber bu mal Allah'ın verdiği usul üzere kureyş muhacirlerine de aittir buyurdu. Ensar muhacirlerin durumu hakkında ısrar ederek bunu peygambere söylüyorlardı. Sonunda peygamber Ensar'a hitaben Benden sonra siz en sağ topluluğu yakın bir gelecekte başkalarının size tecih edilmesini göreceksiniz. O halde sizler haz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz buyurdu. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana eğer Bahre'nin malı bize gelmiş olursa muhakkak sana şöyle şöyle avuçlar vereyim buyurdu. Nihayet Resulullah'ın ruhu alındı. Akabinde Bahreyn malı geldi. Ebu Bekir, herkimi Resulullah yanında bir vaadi varsa bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine ben Ebu e geldim ve Resulullah bana şayet bize Bahreyn malı gelmiş olursa sana muhakkak avuçlayarak şöyle şöyle veririm buyurdu dedim. Ebu Bekir bana avuçla dedi. Ben de bir avuç avuçladım. Ebu Bekir bana bu avuçladığımız say dedi. Ben de onu saydım. Onun 1500 olduğunu gördüm onun 500 olduğunu gördüm. Ebu Bekir bana 1500 verdi. Ve İbrahim İbni Tahman Abdülaziz İbni Suheyb'den söyledi ki evet Radiyallahu Anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'den cizye ve haraç malı getirildi. Peygamber malı mescide dökün buyurdu. Bu Resulullah'a gönderilen en tesretli mal olmuştu. Resulullah o malı dağıtırken Abbas radıyallahu anh huzura geldi ve Ya Resulallah bana dever çünkü ben kendim içinde akil içinde fidye vermiştim dedi. Resulullah ona al buyurdu. Abbas avuç avuç elbisesinin içine boşalttı. Sonra onu kaldırmaya davrandı. Fakat kaldıramadı. Ya Resulallah birine emretle onu bana kaldırsın dedi. Resulullah hayır olmaz buyurdu. Bu sefer Abbas öyleyse onu sen kaldır üstüme at dedi. Resulullah yine olmaz buyurdu. Bunun üzerine Abbas aldığınların birazını döktükten sonra yine kaldırmaya davrandı. Fakat yine kaldıramayınca ya Resulullah birine emretti, üzerine kaldırsın dedi. Resulullah yine olmaz buyurdu. Abbas bari onu sen üzerine kaldırıver dedi. Resulullah yine olmaz buyurdu. Bunun üzerine Abbas birazını daha döktü. Sonra onu sırtına yüklenip gitti. Resulullah onun hırsına olan hayretinden dolayı bize görünmez oluncaya kadar Abbas'ın arkasından gününü ayırmadan bakıp durdu. Resulullah olmazdan orada bir, bir dirhem baki oldukça oradan ayrılmadı. 5. bab. Kendisiyle muahade yapılmış bir zımmi cürüm olmayarak öldüren kimsenin bir zımmiyi cürmü olmayarak öldüren kimsenin günahı babı. Bize Mücahit İbn Cebir, Abdullah İbni Amr radiyallahu anh'tan taksit etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kişi muahedeli bir zınlıyı haksız yere öldürürse cennet kokusu 40 yıllık mesafeden duyulup hissediliyor olduğu halde o katil kişi cennet kokusunu koklayamaz buyurdu. 6. Bab Yahudilerin Arap yarım çıkarılması babı. Ümer'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Yahudilere Allah'ın sizleri yerinizde bıraktığı müddetçe ben sizleri yerinizde bırakmıyorum buyurduğunu söylemiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz mescitte bulunduğumuz bir sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve Yahudilerin yoluna yürüyüz diye emretti. Biz onun beraberinde olarak yola çıktık. Nihayet Beytül Müdras denilen Alimlerinin bulunduğu ve Tevrat okuttukları yere vardık. Peygamber, ey Yahudi topluluğu, Müslüman olunuz ve selamete, selamette kalınız. Ve iyi biliniz ki, arz ancak Allah ve Resulü'ne aittir. Ben sizleri bu arzdan çıkartmak istiyorum. Binaenaleyh sizden her kim kendi malından taşıyamayacağı bir şey olursa onu satsın. Size söylediğim sözü işitmezseniz iyi biliniz ki, ancak Allah'ın ve Resulüne aittir buyurdu. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle diyordu. O perşembe günü, o perşembe günü ne acı gündü dedi ve sonra ağladı. Hatta gözyaşları yerdeki çakılları ıslattı. Said İbn-i dedi ki ben ey Abbas oğlu o perşembe günü nedir dedim. i̇bn Abbas dedi ki perşembe günü Resulullah'ın ağrısı şiddetlenip arttı. Bunun üzerine bana bir kürek kemiği getirin de size bir kitap, bir vasiyetname yazdırayım ki ondan sonra ebediyen yolunuzu şaşırtmayasınız buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar ihtilaf edip çekiştiler. Resulullah hiçbir peygamberin yanında ihtilaf edilip çekişmek layık ve doğru olmaz buyurdu. Oradakiler Resulullah'ın nesi var? Hastalığın şiddetinden dolayı sayıkladı mı? Bunu kendisinden almak isteyin dediler. Resulullah beni kendi halime bırakınız. Benim şu içinde bulunduğum mürakabe ve Allah'a dönüş hazırlığı hal sizin beni davet ettiğiniz yazı yazmak gibi şeylerden hayırlıdır buyurdu ve sahabilere üç şey emretti. A. Bütün müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarınız. B. Elçilere, fert ve heyetlere benim izin verip hediyeler ikram etmekte olduğun gibi siz de yabancı elçilere Heleklere hediyeler vermek, suretiyle hürmet gösteriniz buyurdu. C. Üçüncüsü hayır hayırlıdır. Ya üçüncüsünden süküt etti yahut da onu söyledi de ben unuttum. Sufyan İbni Uye'yle bu Ravi Süleyman İbni Ebi Müslüm'ün sözündendir demiştir. Yedinci Bab bu ahdeli müşrikler Müslümanlarla ahde, vefasızlık ve hiyaret yaptıkları zaman affedilirler mi? Ebu Hüreyya anh şöyle demiştir. Haydar fetholunduğu zaman Resulullah'a içi zehirli kızartılmış bir koyun hediye edildi. Peygamber bana bu, burada bulunan bütün Yahudi'leri bana toplayınız buyurdu. Sahabeler peygamber için Yahudilerini toplayıp geçirdiler. Peygamber onlara sizlere bir şey soracağım, bana doğru cevaplarınız buyurdu. Yahudiler evet doğrusunu söyleriz dediler. Peygamber onlara hitaben, sizin babanız kimdir diye sordu. Onlar da falan kimsedir dediler. Peygamber onlara yalan söylediniz. Hayır sizin babanız fulandır dedi. Yahudiler doğru söylediğin deyip peygamberi tasdik ettiler. Bu sefer peygamber size bir şey daha sorsam. ''Bana doğrusunu söyler misiniz?'' dedi. Yahudiler, ''Evet ya Ebel Kasım, doğruyu söyleriz. Hem biz yalan söylesek bile babamızı bildiğin gibi sen bizim yalanımızı bilirsin.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cehennem ahalisi kimlerdir diye sordu. ''Bizler az zamanda cehennemde bulunacağız. Sonra orada siz bizlere halef olacaksınız.'' diye cevap verdiler. Peygamber de haydi buradan yıkılın Allah'a yemin ederim ki cehennemde biz size asla halet olmayız diye onları reddetti. Sonra peygamber size bir şey daha sorsam o şey hakkında bana doğru söyler misiniz diye sordu. Yaldılar evet ya Eber Kasım diye cevap verdiler. Peygamber şu koyun içine zehir koydunuz mu? dedi. yazdılar evet koyduk dediler. Peygamber bu cinayeti sizi kim sevk etti dedi. Yaldılar biz şöyle düşündük, eğer yalancı peygamber isen koyun yer ölürsün, biz de senden müsterif oluruz. Eğer gerçek peygamber isen sana bir zarar erişmez, dediler. 8 bab, devlet başkanının ahli bozup temeliklik yapanlar aleyhine beddua etmesinin cevabı babı. Bize Asım İbni Süleyman tahsis edip şöyle dedi, ben Enes radiyallahu anh'dan, ben Enes radıyallahu anh'a kuluttan sordum Enes kulut rüküden öncedir dedi. Bunun üzerine Enes'e falan kimse yani Muhammed İbn-i Sürüm iddia ediyor ki sen kulut rüküden sonra demişsin. Buna ne dersin diye sordum. Enes o yanlış söylemiştir dedi. Sonra bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüküden sonra Süleymanlarından olan bazı Arap kabineleri aleyhine dua ederek bir ay kulut yaptığını tahsis etti. Enes sayıda telettit ederek dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yahut 70 kurrayı müşriklerden bir takım insanların yanlarına göndermişti. O kabileler bunlara karşı çıktılar da onları öldürdüler. O müşrikler ile peygamber arasında yapılmış bir ahit de vardı. Artık ben peygamberin bu Bunlar üzerine hüzünlendiği kadar Hiçbir kimse üzerine hüzünlendiğini görmedik Dokuzuncu bab hazırların eman vermeleri ve Bir kimseyi korumaya alıp Onu tehlikeli kurtarma, kurtarmaları Yani siyasi sığınma hakkını tanımaları babı Bize Malik Umer İbn Ubeydullah'ın Azatlısı olan Ebu Nadır'dan haber verdi. Ona Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanî'nin azatlısı Ebu Nurre'ye haber verdi. Ebu Nurre Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'ye şöyle derken işitmiştir. Ben Mekke Fethi yılı Resulullah'ın yanına gittim. Onu yıkanıyor buldum. Kızı Fatima. onu perde ile örtüyordu. Kendisine selam verdim. Bu kadın kimdir diye sordu ben. Ben Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'yim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merhaban bir Ümmü Hani Hoş geldin Ümmü Hani buyurdu. Yıkanmasından ayrılınca bir tek elbise içinde yani sırtında bezi çaprazları bağlanmış olduğu halde 8 rekat namaz kıldı. Namazın akabinde ben kendisine Ya Resulallah anamın oğlu Ali benim ah ve eman verdiğim filan İbn-i öldüreceğini söylüyor. Dedim Resulullah Ya hani senin ahd ve eman verdiğin kimseye biz de ahd ve eman verdik buydu. Resulullah'ın kıldığı bu namaz duha namazı idi. Onun cubat. Müslümanların zümmeti ahdi ve emanları birdir. Onların azı da bu emanı yürütür. Bize Zeki i̇bn Cerrah el-Ameş'ten ona da İbrahim et-Teymi'den haber verdi ki babası Yezid İbn-i şöyle demiştir. Ali i̇bn Talib radıyallahu anh yaptı şunları söyledi. Bizim yanımızda Allah'ın kitabından başka okumakta olduğumuz bir kitap yoktur. Bir de şu sahifenin içinde bulunan hükümler vardır. Bunun içinde şunlar yazılıdır dedi. Yaralamaların hükümleri diyet verilerinin yaşları bir de Medine'nin ayır da şuraya kadar arası haramdır ki Medine'nin bu haram içerisinde içerisinde kitapla sünnete aykırı bir bidat çıkarır yahut burada bir bidat barandırırsa Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne bir nafile ibadet ne de bir farz ibadet kabul olur. Her kim bu velilerden başkasını veli edinirse onun üzerine ve bidatçının üzerine olan lanetin benzeri olsun. Müslümanların emanı birdir. Her kim bir Müslümanın verdiği ahdi bozarsa ona da bunun benzeri olsun. Yani Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onun üzerine olsun ve oradan ne bir nafile, ne bir farz ibadet kabul olunsun. 11. Bab Düştükler harp esnasında kendi dilleri üzere yürüyerek Sabana dedikleri gibi biz de Müslüman olduk demeyi güzel söyleyemedikleri zaman bu söz onlardan kıtanı kaldırmakta yeterli olur mu? Olmaz mı? Ve Abdullah İbni Ömer dedi ki Halid İbni Velid Eslemle yani yerine Sabana diyenlerin bu sözünü kabul etmeyip onları öldürmeye girişti. Bu haber kendisine ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah Halil'in işlediği şu işten sana söylerim diye dua etti. Ve Ömer radiyallahu anh de halp yerinde biri diğerine karşılaşıp da korkma yerine mettersun dediği zaman onu emin kılmıştır. Şüphesiz Allah bütün dilleri bilir demiştir. Yine Ömer Hülmüzan'ı huzuruna getirdikleri zaman o Farsça konuşmak isteyince ona Konuş. Sana zararı olmaz. Demiştir. 12. Bab Müşriklerle mal ve esirler gibi başka şeylerle başka şeyler mukabilinde harbi ve eczayı terk etme ve barış yapmanın cevazıyla akde defa etmeyenin günahı ve yüce Allah'ın şu kavrinin beyanı babı. Eğer düşmanlar barışa meyrederlerse sen de ona yanaş ve Allah'a güven dayan. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen işitenin cemaliyle bilen bizzat odur. Enfal suresi 61. ayet. Seyit Ebu Hatmet'e şöyle demiştir. Bir kurban ösemi Abdullah İbni Seyit ile Mesut İbni Zeyd'in oğlu Muhayyısa Haydar'a gitmişlerdi. O sene Haydar'ınlarla Müslümanlar arasında barış vardı. Bu iki yoldaş Haydar'a vardıklarında kendi işlerine ayrıldılar bir müddet sonra Muhayyisa işlerini bitirip Abdullah İbn-i e geldi. Fakat Abdullah kalp içinde bulanmış, öldürülmüş haldeydi. Muhayyisa onu gömdü. Sonra dönüp Medine'ye geldi. Vakayı Peygamber'e arz etmek üzere Abdurrahman İbn-i Seher en sağdan Mesud'un iki oğlu Muhayyisa ve Hüveysa Peygamber'e gittiler. Evvela Abdurrahman söze başladı. Fakat Peygamber yaşça pek genç olan Abdurrahman'a ilk sözü yaşlıya bırak, ilk sözü yaşlıya ver buyurdu. Bunun üzerine Abdurrahman sustu. İki kardeş vakayı arz ettiler. Sonunda peygamber onların üçüne bu cinayeti Haber'de ve tarafından işlediğine yemin eder ve arkadaşlarınızın kan bedeli olan diyete hak kazanır mısınız? Teklifinde bulundu. Onlar da yanında bulunmadığınız, görmediğiniz bir cinayet hakkında Nasıl yemin ederiz dediler ve çekindiler. Peygamber şu halde Yahudiler elli yemin ile isnat ettiğiniz cinayetten size beraatlarını ispat ederler buyurdu. Davacılar kafirler günahının yeminlerine nasıl tutulabiliriz diye razı olmadılar. Bunun üzerine Peygamber cinayetin diyetini kendi yanından verdi. 13. Bakım Ahde misaka bağlı kalmanın fazileti babı Abdurrahman İbni Abbas s.a. haber vermiştir. Ona da Ebu Sufyan İbni Harp haber vermiştir. Gerek Ebu Sufyan gerek Kureyş ile Resulullah Hudeybiye barışıyla akdeylediği mutareke müddeti içerisinde ticaret için Şam'a giden bir Kureyş kafilesi içinde bulundukları sırada Rum Kayseri Hıraklı tarafından davet olunmuş Ebu Sufyan ve arkadaşları Hıraklı'nın yanına gelmişlerdir. 14. Bab Rımmı olan kimse sihir yaptığı zaman ondan bunun cezası affedilir mi? Ve Abdullah İbn-i Rahip şöyle demiştir. Bana Yunus İbn Yezid haber verdi. İbn Şiaba, ahd sahibinden olup da sihir yapan kimseye öldürme cezası var mıdır diye sorulmuş. İbn-i da bizler Resulullah'a sihir yapıldığı fakat onun bu işi yapan kitap ehlinden olduğu halde öldürülmediği haberi ulaştı demiştir. Bize işlem tahtis edip şöyle dedi. Bana babam Ur ve İbni Beyir, Ayşe radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığını hatta Peygamber'e işlemediği bir şeyi istediği hayali verildiği Tahtis, verildiğini tahdis etti. 15. Bab Düşmanın kadrinden ahde vefa etmeyip bozmasından sakınılması ve Yüce Allah'ın şu kavli babı. Eğer sana hilekarlık yapmak, aldatmak isterlerse muhakkak ki sana Allah yetişir. O, seni yardımıyla ve müminlerine destekleyen ve onların gönüllerine sevgi verip birleştiren, sen yeryüzünde olan her şeyi toptan harcamış olsan Yine onların görünlerini böyle birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, tam hüküm ve hikme sahibidir. Enfa suresi 62 ve 63 ayetler. Ebu İdris şöyle demiştir. Ben Az İbni Malik'ten işittim. Şöyle dedi. Ben Tebuk kazasında deriden yapılmış yuvarlak bir çadır içerisindeyken peygamberin huzuruna geldim. Görüşürken bana şöyle buyurdu. Kıyametin kopması yaklaştığı sırada onun alametlerinden olmak üzere şu altı şeyi say. Bir, benim ölümüm. Sonra, iki, sonra Beytun Maktis'in fethi. Üç, sonra, e, Mutan öleti ki, koyun kırımı gibi o sizi yakalayacaktır. Sonra, mal çokluğu ki, siz bir kişiye yüz dinar verirseniz bile yine az ve küçük görerek hoşnutsuzluğu ve husumeti sürüp gidecektir. Sonra bir fitne ki Arap evlerinden girmediği hiçbir ev kalmayacak. Muhakkak ki her bir eve girecektir. Sonra sizinle benim asfaldim ve bunlar arasında bir barış ki düşmanlarınız o barışa takip hiyamet edip ahli bozarak üzerinize her bayrağın altında 12 bin nefer olmak üzere 80 komandanın bayrakları altında bir milyonu yakın kuvvetle size saldıracaklardır. 16. bab. Ahitli milletlerin ahitleri nasıl atılıp bozulur? Ve Allah'ın şu kaydı. Eğer muahade eden bir karnın hainliğinden, ahdına sadakatsizliğinden kati endişeye düşersen, evvela hak ve adalet üzere keyfiyeti kendilerine bildir ve Ahitlerini kendilerine at. Çünkü Allah hainleri sevmez. Enfas suresi 58. ayet. Ebu Hüreyya radiyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Bekir radiyallahu anh mahri gününde Mina'da ilan yapılacak olan kimseler içerisinde artık bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç, hiçbir çıplak beyti tavaf etmesin diye ilana beni gönderdi. En büyük haç günü Nahr günüdür. Ona en büyük haç denilmesi insanların umreye küçük haç demelerinden dolayıdır. İşte Ebu Bekir bu yıl içinde insanlara ahitlerini attı da artık Peygamberin yapmış olduğu veda haçı yılında hiçbir müşrik haç yapmadı. 17. Bab Muahede yaptıktan sonra Kadir edip ahdi bozan kimsenin günahı ve yüce Allah'ın şu kalbi babı. El er şerirler içlerinde kendileriyle muahede ettiğin kimselerdir ki muahideden sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar sakınmazlar. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. 4 huy vardır ki bunlar her kimde topluca bulunursa o kişi halis münafık olur. Söz söylediğinde yalan söyleyen, vaad ettiği zaman vaadinden dönen, ahdettiğinde ahdini bozan da ve muhakeme zamanında haktan ayrılan kişi. Herhangi bir kişide bu huylardan birisi bulunursa o kötü huyu bırakıncaya kadar kendisinden münafıklıktan bir huy bulunur. Ali radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'dan başka bir şey yazmadık. Biz de şu sahifenin içindeki şeyleri yazdık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Medine, şuraya kadar ayı dağı arası haramdır. Kim Medine'de bu harem içerisinde kitap ve sünnete aykırı bir işler, işlerse yahut bir şeyi barındırır, yardım ederse Allah'ın meleklerin toplam bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan hiçbir adalet, hiçbir harcama kabul edilmez. Müslümanların emanı ahdi birdir. Müslümanların sayıda en azı bu emanı yürütür. Kim bu bir Müslümanın verdiği ahdi bozarsa Allah'ın meleklerin ve toplam bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne nafile ne farz hiçbir ibadet kabul olunmaz. Her kimle kendi efendilerinin izni olmaksızın başka bir kavmi veli ve efendi edinir. Allah'ın meleklerini ve toplam bütün insanların laneti onun üzerine de olsun ve ondan hiçbir harcama, hiçbir adil kabul olunmasın. Ve Ebu Musa Muhammed İbni Müsenner'den şöyle dedi bize Haşim İbn Kasım tahsis edip şöyle dedi bize İsa İbn Said, babası Said İbni Amr'dan tas etti ki, Ebu Hureyre bir kere mecliste bulunanlara, cizye ve olarak cina dirhem almayacak olursanız haliniz nice olur demiştir. Ve kendisine ya Ebu Hureyre sen böyle bir şeyin olacağını nasıl düşünüyorsun denilmişti Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben size kendisi doğru söyleyen kendisine vahiy ve doğru söylenen söylenenin Resulullah'ın sözünden haber veriyorum dedi. Oradakiler peki şu cizye harac altınları gümüşlerini almamak neden neşet ediyor diye sordular. Ebu Hureyre Allah'ın ve Resulünün muahedeli kimseye verdikleri ahd ve emanlar yırtılır, atılır. O zaman aziz ve celil olan Allah'ın dhimmiilerin Kalplerini sıkıca bağlar da bu sebeple onlar ellerindeki cizye haraç mallarını vermezler diye cevap verdi. 18. bab, Bir önceki babdan bir fasıl gibidir. Ben El-Ameş'ten işittim şöyle dedi. Ben Ebu Vahil'den, Vahil'e sen sırfında hazır bulundun mu diye sordum. Evet bulundum dedi de şunları ilave etti. Ben Sehl İbni Huneif'ten işittim. O şöyle diyordu. Ey insanlar sizler kendi reylerinizi ittiham ediniz. Ben Ebu Cender gününde yani Hudeybiye'de kendimi gayet iyi biliyorum ki eğer peygamberin emrini reddetmeye muktedir olaydım. Onu muhakkak reddederdim. Bizler kılıçlarımızı bizi ürk ürkütmekte olan hiçbir iş yolunda omuzlarımıza koymadık ki bu kılıçlar bilmekte olduğumuz bir işin yolunu bizlere kolaylaştırmış olmasınlar. var. Ancak şu işimiz müstesnadır. Yani Şam ehli ile aramızda vaki olan kıtal müstesnadır. Bana Ebu Vayl tahsis edip şöyle dedi. Biz safinde bulunduk. Sehl bin Huneyf ayağa kalkıp şunları söyledi. Ey insanlar! Siz kendi nefislerinizi terhemetli kılınız. Bizler Hudeybiye gününde Resulullah'ın maiyetinde bulunduk. Eğer bizler harbetmeyi hayırlı görseydik muhakkak harbeterdik. Ömer İbn Hattab geldi ve Ya Resulullah onlar batıl üzerine bizler ise hak üzerine değil miyiz dedi. Resulullah evet biz hak üzerine, üzerineyiz buyurdu. Ömer bizim ölülerimiz cennete, onların ölüleri ateşte değil mi dedi. Resulullah evet böyledir buyurdu. Ömer öyle ise dinimiz uğruna bu alçaklığa hangi sebeple söz veriyoruz? Ve Allah henüz onlara bizim aramızda hükmünü vermeden biz neden dönüyoruz dedi. Resulullah ey Hattab oğlu ben Allah'ın Resuluyum. Allah beni ebedi zayi etmeyecektir buyurdu. Bunun üzerine Ömer Ebu Bekir'e gitti ve ona da peygambere söylediği sözlerin benzerini söyledi. Ebu Bekir de Ömer'e şüphesiz o Allah'ın Resuludur ve Allah onu ebedi zayi etmeyecektir dedi. Davi dedi ki müteakiben El Fetih suresi indi. Resulullah bu sureyi sonuna kadar Ömer'e karşı okudu. Akabinde Ömer ya Resulullah fetih bu mudur dedi. Resulullah evet buyurdu. Ömer'in gönlü hoş olup döndü. Esma bintu Ebi Bekir radıyallahu anh söyle demiştir. Annem Kuteyle bintu Haris müşrike olduğu halde Kureyş'in Resulullah ile muahide yaptıkları zaman bu müddetleri içinde babası Haris ile beraber Medine'ye benim yanıma yani bazı hediyelerle geldi. Esma Resulullah'tan fetva istedi de ya Rasulullah, annem beni arzu ederek bana geldi. Ben onunla ilgileneyim mi dedi. Resulullah evet annenle ilgi ve iltifat eyle buyurdu. 19. Bab Müşriklerle 3 gün müddet yahut belli bir vakit üzerine barış anlaşması yapılması babı. Bana Elbera radiyallahu anh şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altıncı yılın zulkadesinde umre yapmak istediği zaman Mekke'ye girmek için onlardan izin istemek üzere Mekke ahadisine elçi gönderdi. Mekkeliler peygambere gelecek yıl girmesini, Mekke'den ancak üç gece ikamet etmesini, Mekke'ye ancak kılıç ve yay gibi silahlar kımları içinde olarak girmesini ve Mekke'lilerden hiçbir kimseyi davet etmemesini şart koştular. Rabi abi dedi ki bu şartlar aralarında şartları aralarında Ali İbni Talip yazmaya başladı ve bu Muhammed Resulullah'ın üzerinde sulh olduğu anlaşma maddeleridir. Yazdı müşrikler senin Allah'ın Rasulü olduğunu bilmiş ve tahdik etmiş olsaydık seni beytten etmezdik. Ve elbette sana beyat ederdik. Fakat sen Abdullah Muhammed'in üzerine Anlaştığı maddelerdir diye yaz dediler. Bunun üzerine peygamber Allah'a yemin ederim ki ben Abdullah oğlu Muhammed'im ve yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın resulüyüm buyurdu. Kendisi yazmıyordu. Ravi dedi ki Resulullah'a dedi ki Resulullah Ali'ye hitaben Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali vallahi ben Resulullah lafzını ebediyen silmem dedi. Peygamber öylesi onu bana göster buyurdu. Ravi dedi ki Ali peygamberi e olafsı gösterdiği gösterdi. Peygamber de kendi eliyle Resulullah lafızını sildi. Ertesi yıl peygamber Mekke'ye girip şart kıldıkları üç gün ikamet süresi geçince Mekkeliler Ali'ye gelip geldiler ve peygamberine söyledi de hemen Mekke'den hareket etsin dediler. Ali de bunu Resulullah'a zikretti. Peygamber evet müddet tamam duyduktan sonra hareket etti. 20. bab bir vakit tayin etmeden mütareke ve barış yapmanın cevazı ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayberlilere Allah'ın sizleri oturttuğu müddetçe ben sizleri burada oturuyorum kavli babı. 21. Bab Müşriklerin cesetlerinin kuyu içine atılmasının cevazı ve onların korkmuş leşleri için bir bedel alınmaması babı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında secde ödücü olduğu sırada etrafında Kureyş müşriklerinden bir takım insanlar vardı. Bu sırada Ukde İbni Ebi Muayt kesilmiş olan bir devenin göl eşini getirdi ve onun secde halindeki peygamberin sırtına attı. Peygamber secdeden başını kaldırmadı. Nihayet kızı Fatıma aleyhisselam geldi, onu sırtından aldı ve bu işi yapan kimseler aleyhine dua etti. Peygamberden namazını tamamlayınca Ya Allah, Kureyş'ten olan bir to bu topluluğu sana havale ediyorum. Ya Allah, Ebu Cehil ibni Hişam'ı, Utbe İbni Rabia'yı, Şeybe ibni Rabia'yı, Utbe ibni Ebi Muayte ve Umeyye ibni Halefi yahut Ubey ibni Halefi sana havale ediyorum. Yani bunların yakala, helak eyle diye dua etti. Abdullah şöyle dedi, Allah'a yemin ediyorum ki ben bu sayılanları Bedir gününde öldürülmüşler gördüm. Sonra bunlar kuyunun içerisine atıldılar. Ancak Umayyye İbni Halef yahut da Ubeyy İbni Halef müstesnadır. Çünkü bu iri bir adamdı. Onu kuyuya atmak üzere, sürükledikleri zaman kuyuya atılmadan önce bütün eklemleri parça parça oldu. 22. babı iyi ve kötü kişi için olması müsavi olarak bir iş üzerine sözleşip de sözün yerine getirmeyen kimsenin günahı babı. Bize Şubey Süleyman el-Ames'ten o da Ebu Vaiz'den o da Abdullah İbn Mesut'tan keda Sabit'ten, Emes'ten tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahdini bozan her kişi için kıyamet gününde bir bayrak vardır buyurmuştur. Ravilerden biri bayrak dikilir Diğerinde ise kıyamet gününde kendisiyle ahde vefasızlık derecesinin tanınacağı bir alamet, bir bayrak görülür şeklinde rivayet edilmiştir. Bize Hammad Eyüp'ten, o da Nafi'den, ona da Nafi'den tâcis etti. İbn Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Verdiği sözünde durmayıp çayan her katlar kişi için ahde vefasızlığı sebebiyle bir alamet, bir bayrak dikilir buyuruyordu demiştir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü Mekke fethinden sonra artık Mekke'de Medine'ye hicret yoktur. Mekke'den yalnız cihat kastıyla ve ilim tahsili niyetiyle çıkılabilir. Devlet tarafından cihat seferine hareket etmeniz istendiği zaman o zaman hemen toplanıp seferler olmuş buyurdu. Ve yine Resulullah Mekke fethi günü şüphesiz ki Allah bu beldeyi gök ve yeri yarattığı günden beri haram kılmıştır. İşte bu Mekke şehri Allah'ın haram kılması sebebiyle kıyamet gününe kadar haram yani ihtiram edilmesi vacip olmuştur. Ve şurada muhakkak ki benden evvel burada harp etmek hiç kimseye halal olmamıştır. Benim için de sadece bir gündüzün bir saatinde halal olmuştur. Binaenaleyh Mekke Allah'ın haram kılması sebebiyle kıyamete kadar haram bir şehirdir. Dikeni kesilmez. Av hayvanı ürkütülmez. Burada düşürülmüş şey ancak sahibini arayacak olan kimse uzanıp alabilir. Mekke'nin yeşil otları da koparılmaz buyurdu. Bunun üzerine el abbat Ya Resulallah ıhır otu müstesna olsun şu. Çünkü o Mekkelilerin demircileri ve kuyumcuları ve evleri içindir. Dedi Resulallah ıhır müstesna olsun buyurdu.